Osmanlı yayın evi sunar Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethi Eser Abdülkadir Dedeoğlu Senaryo Kasım Göçmenoğlu ...Fatih ve İstanbul'un fethi ile ilgili özel programımızı dinlediniz. Hoşçakalın. Aa, program bitmiş. Babaanne, Fatih'in programını kaçırdık. Bize Fatih ve İstanbul'un fethini anlatır mısın? Ama... Ne olur babaanne, hayır deme. Zaten dedem anlatacaktı. Çocuklar, bana öyle zor bir şey teklif ediyorsunuz ki. Bilmem nasıl anlatsam bu büyük padişahı, bu evliya sultanı. Onu peygamberimiz övmüş yavrularım. Keşke dedeniz olsaydı da o anlatsaydı. Ee, evet, e, neyse... Nereden başlayalım? Galiba 1432 yılının Mart ayıymış. 29'unu 30'una bağlayan gece sabaha karşı Sultan Murad Efendimiz gece namazını kılmış, Kur'an okuyormuş. Muhammed suresini bitirip Fetih suresine başlarken müjdelemişler. Müjde bir oğlun dünyaya geldi demişler. Çok sevinen Sultan Murad'ın aklına hemen şu mısra gelivermiş. Ravza'yı Murat da bir gülü Muhammed'i açtı demiş. Ne güzel. Nedenildiğini denildiğini anladın mı peki? Belki anlamadım ama hissettim ki çok güzel. <gülüyor> yani Murad'ın bahçesinde... ...Hazreti Muhammed'e ait... ...Peygamber Efendimiz'e ait bir gül... ...yani bir ümmet doğdu demiş. Böylece adını da belirlemiş. Evet, e, bazı tarihçilerin anlattığına göre... ...Fatih Sultan Mehmet doğmadan önce... ...olağanüstü hadiseler olmuş. Mesela güneş tutulmuş... O sıralarda çok büyük ve güzel bir kuyruklu yıldız görülmüş... ...bir hafta süreyle gökyüzünü süslemiş. O yıl ve ertesi yıl doğan çocukların çoğu erkekmiş. Koyun ve keçiler ikiz yavrulamışlar. Başaklar dolu dolu, meyveler çok bol olmuş. Bunları dedem anlatmamıştı. E sırası gelmemiştir. Rumeli Hisarı'nın inşaatı devam ederken konu yarım kalmıştı. Ah, i̇yi söyledin oğlum. Böylece nereden başlayacağımız ortaya çıkıverdi. Peki... Rumeli hisarı yapılırken gelen Bizans elçilerine, Sultan Mehmed'in söylediği bir söz vardı, bunu hatırlıyor musunuz? Ee, evet, benim yapacaklarıma senin imparatorunun hayali bile erişemez. Hmm, evet, Rumeli hisarının planını Sultan Mehmed bizzat kendisi yapmış. Hisarın kerestesi İzmit'ten, kireci Şile bölgesinden getirilmiş. Bin taşçı ustası, beş bin işçi, on bin civarında yamak çalışmış. ...Vezirler sırtlarında taş taşıyarak işçileri gayrete getirmişler. Bazı kulelerin bütün masraflarını vezirler karşılamış. İnşaat devam ederken Bizans'tan bir elçi gelmiş. Bizans'tan gelen elçi siz misiniz? İmparatorumuzun bir mesajını getirdik. İmparatorumuz Bizans toprakları üzerine kale yaptırmanızın... ...Dostluğa ve ahde vefaya uymadığını bildirir. Var git kralına söyle. O rahmetli babam zamanında kaç kere ahdini bozduğunu bir hatırlamaya çalışsın. Ayrıca bize verdiği sözde kendisi durur mu ki bize böyle sözler eder? Burada ahit mi kaldı ki vefadan bahseder? Bu topraklara biz hisar yaparız. Toprak elçi göndermekle kurtarılmaz. Eğer bu topraklar onunsa kendisi gelip kurtarsın. Hatırladım bunu da hatırladım. Rumeli Hisarı'yla İstanbul Boğazı tam kontrol altına alınmış. Kuşatmaya kadar her geçen gemi yükünü, kalkış ve varış iskelelerini bildirmek... ...ve altın olarak geçiş vergisi ödemek durumundaymış. Aksi davrananlar batırılırmış. Gelelim Edirne'ye. Turhan Bey komutasındaki akıncı birlikleri morada yel gibi esiyor. Mora yöneticileri can derdine düşmüşler. Bizans'la ilgilenmeyen ne halleri ne de mecelleri var. Bizans, Allah'ın izniyle bizimdir artık. Konstantiniye muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Böyle buyurdu sevgili peygamberimiz. Hendek savaşını hatırla Mehmet. Hani hendek kazarken büyük bir kaya çıkmıştı. Şu Bizans alınmadıkça beni uyku tutmayacak Allah'ım. Büyük, çok büyük toplar döktüreceğim. Bizans'ın aklı gidecek. Şu Macar ustayı bir getirebilsem. Gelecek ama. Cenab-ı Hak bana nasip ettiyse mutlaka gelecek ve ben mutlaka Bizans'ı feth edeceğim. Allah bütün güç ve kudret ancak senindir. Ancak sendendir. Senin hoşnutluğundan başka bir şey istemem. Beni kulun eyle. Askerin eyle. Habibinin müjdesindeki komandanın eyle Allah'ım. Kimi geceler böyle dua ile, kimi gecelerde çalışmayla geçiyordu. Cemreler düşmüş, dallara su yürümüştü. Edirne halkına duyurulsun. Allah kısmet ederse yarın sabah döktürdüğümüz topların en büyüğünü deneyeceğiz. Halkın haberi olsun ki topun sesinden ve barut dumanından hükmesinler. Büyük top hazır sultanım. Kaç saatte doldurabildiniz? İki saat yetti. Yeteri kadar gülle de yapıldı mı? Gülle yapımı devam ediyor. Granitten yapılan ilk gülleyi tarttık, 1200 okka geldi. Sesinin ne kadar mesafeden duyulduğunu iyi ölçelim. Çevreye görevliler gönderildi. Halk da hazır mı? Herkes bir dikkat topun denedeceği anı bekliyor sultanım. Bütün paşalar, beyler, komutanlar toplansın. Toplandılar sultanım. Bu en büyük topa Şahi adı verilsin. Sultanım deneme yapıldı. Bütün Edirne duman içinde kaldı. 13 mil öteden sesi duyulmuş. Bir buçuk kilometre öteye düşen gülle yerde bir metrelik çukur açtı. Başarılı bir deneme oldu. Rabbime hamdolsun. olsun. Deniz tarafındaki surlar o kadar sağlam değil. Gemilerim, evet. Gemilerim de yeterli olmalı. Bizans'a her tarafından kız kıvrak yakalamalıyım. Mümkün olduğu kadar az kan dökülmeli. Emredin sultanım. Lalam, Vezir Azam Çandarlı Halil Paşa'yı çağırın. Derhal sultanım. Sultan Mehmet Efendimiz Vezir-i Azam'ı çağırır. Hemen mi? Hemen. Gecenin bu vaktinde ha? Hayırdır inşallah. Gidelim. Lakin... Neyse. Gel bakalım Lala. Bu yatağı görüyor musun? Bütün gece bunun içinde çırpındım. Uyuyamadım. Yakında cenk başlayacak Allah'ın inayeti ve Hazreti Peygamber'in yardımıyla İstanbul'u ezan seslerine kavuşturacağız Fakat sultanım Sakın yine aynı şeyleri söylemeye kalkmayasın Lala Evet gencim Senin kadar tecrübem yok Fakat başaracağıma inanıyorum Allah'ın izniyle artık Bizans bizim olacak İnşallah Bak Lala bu şehrin planı Yeni gemilerin yapımı nasıl gidiyor Allah'ın izniyle pek yakında Bütün gemiler hazırdır sultanım Çok güzel bu defa Bizans İmparatoru neye uğradığını şaşıracak. Sabah daha gün doğmadan Bizans'a adamlar gönder. Halkın durumunu, ne gibi hazırlık gördüklerini öğrensinler gelsinler. Edirne'den İstanbul'a kadar yol boyunca askerin tedariki görülsün. Vezir-i Azam Çandarla Halil Paşa ve bazı vezirler Bizans üzerine gitmeye karşıydılar. Genç padişahın gençlik hevesiyle bir hata yapabileceğini zannediyorlardı. Akşemsettin ve Zanos Paşa ise Sultan Mehmed'i teşvik etmekten... Bir an bile geri durmadılar. Korkma şehri alacaksın. Meyve iyice olgunlaştı. Bizans'ta halk sizi ister. Bütün İslam aleminde müminlerin duaları sizinledir. Birçok kilise ve manastırda dahi Sultan Mehmet için dua eden gizli Müslümanlar vardır. Vakti saati yakındır Sultanım. Artık yola çıkmanın zamanı geldi. İstanbul'da Ayasofya'nın kubbesindeki kızıl elma bizi bekliyor. Tedbirde de kusur etmemek gerekir sultanım. Sizden önceki ceddi aliniz bu sebeple İstanbul'un fethini başaramadır. Paşa! Paşa! Elbette tedbir esastır. Ve biz tedbir alırız. Fakat şunu da biliriz ki kavgada tedbirden çok cüret esastır. Müşavere etmeyi peygamber efendimiz emretmişlerdir sultanım. Sünnet-i şeriftir. Müşavere ve tedbirden kimseye zarar gelmez. Paşa! Cengi kaybeder de şehri alamazsak... Çandarlı şehri alamadı demezler. Sultan Mehmet, Bizans kapıları önünde yenildi derler. Yük benim omuzlarımda, karar da bendedir. Şunu sakın unutmayın, ya ben Bizans alırım ya Bizans beni. Sultan Mehmet, tek tek bütün paşaların görevlerini, yetki ve sorumluluklarını belirtir. Hiçbir şeyi tesadüfe kendi haline bırakmaz Geceler boyu uyumamış Ama her şeyi inceden inceye Hesap etmiştir Tı gibi delikanlıdır Kararlıdır, hakimdir Marmara sahillerini düşmandan temizleyip Henüz Edirne'ye dönmüş olan Karaca Paşa'ya Şöyle seslenir Daha terin kurumadan hemen yola çıkacaksın Şahi Bizans önlerine Sen götüreceksin Bin nefer ancak bu topu götürebilir Yüz çift öküz bul 50'si çekerken 50'si dinlensin Yolda mola verilmeyecek 50 arabacıyla 200 kazmacıyı önden gönder Yolları açsınlar Gereken yere köprü kursunlar Bir an bile vakit kaybedilmesin Hiçbir şekilde gevşekliğe rızam yoktur bilesiniz Allah izin verirse İstanbul önünde buluşuruz Öbür tarafta Bizans kendi içinde çökmüştü Halk taht kavgalarından, ağır vergilerden, mezhep çatışmalarından iyice usanmıştı. Çocuklar, Bizans içinde yaşamak insanlar için çok ağır bir külfet haline gelmişti. Bizans'ın dışında çeşitli zamanlarda Osmanlı egemenliği altına girmiş olan Rumlarsa gerçekten rahatmış. Osmanlı hakimiyetinde hürriyetlerine kavuşuyorlarmış. Zaman kötü arkadaş. İnsanların bu kadar benzin olması pek ayrı alamet görünmüyor. ...hırsızlık, ahlaksızlık alabildiğini arttı. Müslümanlar ne kadar temiz ve dürüst yaşıyorlar ama. Ben Ortodoks Kilisesi ile Katolik kilisesinin birleşmesine karşıyım. Latin istilasının Bizans'ı ne hale getirdiğini unutmamak lazım. Sultan Mehmet ya ölürüm ya da Bizans'ı alırım diyormuş. Sehrimiz rüyalarının sevgilisi haline gelmiş. Bana kalırsa bu defa Bizans Osmanlı'dan kurtulamayacak. Anlamadım. Büyük Dukalukas Notaras'ın ne dediğini hissetmedin? Yo, ne demiş? İstanbul'da Kardinal görmekten görmektense... ...Türk Sarı'yı görmeyi tercih ederim diyoruz. Pa, pa, pa, pa, E ama papanın gönderdiği Kardinal İzidor... ...Ayasofya'da çok büyük bir ayin yapacakmış. Bu Tun Azizler Bizans'ın imdadına çağrılacakmış. Katolik İzidor, Papa'nın adani. Onların İstanbul'da gözü yok mu zannedersin? Sunu unutma sevgili dostum. Latinlerin bize düşmanlıkları Türklerden çok daha fazladır. Türkler Müslümandır, insandır ve Türkleri daha çok seviyor gibisin. Seviyorum arkadaşım, hem de çok. Çünkü varlığımız Türk hakimiyetinde devam eder. Ama Katolikler gelirse hepimiz yok oluruz. Kafam karma karisik arkadaşım. Bir türlü karar veremiyorum. Ani Osmanlılar surlara dayansa, ...sehri savunur muyum, savunmaz mıyım bilemiyorum ölüm döşeğindeki bir hastaysın duadan daha güzel ne olabilir savunsan ölürsün kurtaramazsın da kurtulamazsın da surlarımız dünyanın en dayanıklı en kuvvetli surları yükseklik yer yer 17 metre Kalinlik 4 metreden başlıyor sonra dış taraftaki endekler 18 metre genişliğinde ve 9 metre derinlikte su ile dolu kendini kandırmaya çalışıyorsun fre ...İyimser olmak, ümitli olmak güzelsey... ...Fakat unutma... ...Hasta ölüm düzeyinde. Tarihte bir zamanlar çok parlak günler yaşamış olan toplumlar... içine düştükleri ahlaksızlık batağından kurtulamamış. Ahlak, yumurtanın kabuğu gibi bir şey. Yumurtanın kabuğu kırıldı mı ne olur? Dağılır, yok olur gider. ya. Şimdi gelelim işin öbür yüzüne. Bizans bu kokuşmuşluk içindeyken Türk milleti nasıldı? Zanos Paşa, biz İstanbul'u fethet niyet etmiş ve yola çıkmışız. Acaba askerimiz nicedir? Allah'a bağlılıkları nasıldır? Haram yerler haram içerler mi? Çünkü kursana bir haram lokma girenin kırk gün ibadetinden hayır gelmez. Bak bakalım askerim peygamberimiz efendimizin övgüsüne layık mı? Sultan, emriniz üzere araştırma yaptık. Edirne'den şu anda bulunduğumuz Silivri'ye kadar pek çok bağ ve bahçeden geçtik. Hiçbir kulunuz bahçelerden tek meyve koparmamış. Koparanlar da yerine parasını keseyle bağlamış. Elhamdülillah. Bu askerle inşallah fetih müessir olacaktır paşa. Bu Eyyübelen Sari Hazretleri de... ...ta Medine'den İstanbul için gelmiş değil mi babaanne? İslam orduları İstanbul'u fethetmek için defalarca kuşattılar yavrum. İstanbul önünde birçok şehit verdiler. Şehitler olmaz değil mi babaanne? Evet oğlum. Onlar ölüm acısını tatmazlar. Tam öleceklerinde ruhları... ...Farklı bir hayat tabakasında yaşamaya devam ederler. Öyleyse daha önceden İstanbul önlerine gelen İslam şehitleri de... ...Fatih Sultan Mehmed'in ordusuna katılmışlardır. Allah için yapılan bir işe Allah'ın sevdiği kullar katılmazlar mı? Otağı Hümayun Maltepe'de kurulsun. Maltepe'den Marmara Denizi'ne kadar yeri Anadolu askeri, Halic'e kadar olan kısmı da Rumeli askeri tutacak. Zanos Paşa emrindeki erlerle Halic'in öbür tarafındaki tepelere mevzilenip Cenevizlilere göz açtırmayacak. Topların yerlerini de tek tek göstereceğim. Lala, bugün günlerden cuma. Bütün orduyla birlikte cuma namazı kılarım. Bilginler, Şeyh Efendiler, Akşemseddin, Akbeyik Dede, Molla Gürani ve Molla Hüsrev Cuma namazından sonra ordunun içine dağılsınlar. İstanbul'un mutlaka fethedileceğini, birçok manevi işaretin bunu gösterdiğini, Hazreti Peygamber dilinde övülmüş asker olmanın güzelliğini anlasınlar. Toplar söylediğim yerlere yerleştirildi mi? Yerleştirildi hünkârım. Bütün herkes yerini aldı mı? Almak üzere sultanım. Topların yanına yeteri kadar yağ hazırlandı mı? Hazırlandı padişah. Unutmayın zaman kaybetmemek için topların kendiliğinden soğumasını beklemeyeceksiniz. Atıştan biraz sonra yağ döküp topu soğutacaksınız. Ah, yağlı soğutma işini de Fatih mi bulmuş? Hocası Akşemsettin'de daha o zamanlar bazı hastalıkların çok küçük canlılar. Yani mikroplar tarafından meydana getirildiğini söylemiş. Ve gene dehşetli bir keşifte bulunmuş. Bunu askerlerin içine girerek anlatmış. Kur'an-ı Kerim'deki beldetün tayyibetün sözü güzel şehir demektir. Bu güzel şehirden maksat İstanbul olabilir. Dikkat edin, Ebced hesabı ile bu kelimenin harflerinin toplamı 857'dir. Söyleyin bakalım, bu sene hicri kaçıncı sene? Hayret, fark ettiniz mi? Bu sene hicri 857. Şimdi anlıyor musunuz? İstanbul artık bizimdir. İstanbul'un katran dökülmüş kara geceleri artık bitecek sabah yakındır Allahu ekber Sen ne güzelsin Allah'ım Allah ım. Allah ber Ekber, -ekber. -ekber. Mahmut Paşa şimdi imparatora git samimi olarak kan dökülmesini istemediğimizi Sulh ile şehri verirlerse kimsenin kılına bile zarar gelmeyeceğini bildir. Yoksa günah bizden gider. Akacak bunca kanın vebali imparatora ait olur. Fakat imparator bunu gururuna yediremez. Ayrıca papa Osmanlı'ya karşı yeni haçlı ordusu toplamaya başlamıştır. Ve bir anda İstanbul semalarında toplar gümbür başlar. İstanbul, dehşet verici bir bombardımana tutuldu. Topçu ateşlerini çok defa Sultan Mehmet kumanda etmekteydi. Baltoğlu Süleyman'a söyleyin. Aman gözünü dört açsın. Hiçbir gemiyi Halice bırakmasın. Bunlar nasıl top anlayamadım. Su yıktıkları yerlere bak. Bugüne kadar surlarımızda böyle taribat olmadı. Çok uykun var. Neden? Bir haftadır seni uyku tutuyor mu? Korkuyorum. Bu gidişle yıkılan yerleri onarmaya gücümüz yetmeyecek. Korkuyorum diyorum sana. Korkma frey korkma. Papa ordu topluyoruz. Mazar krali de Sultan Mehmet'e elçi gönderip... ...derhal kusatmanın kaldırılmasını istemez. Bana bunların hiçbir faydası olmayacak gibi geliyor. Tabi ki olmayacak frey. Fakat unutma sevgili dostum. Türkler gelince... ...bugünkünden daha berbat bir durumda olmayacağız. <gülüyor> Fakat Halice giremezler. Zinciri gördü mü? Hangi zinciri? Halit'in ağzına kalın mı kalın bir zincir geldiler. Koca koca halkalarına batmasın diye birer fıçı bağladılar. Bana göre Türkler ne yapar yapar Halit'e girerler. Görürüz. Göreceğiz. Bu sırada Papalığın gönderdiği erzak ve cephaniyi getiren beş büyük gemi Sarayburnu açıklarına yaklaşıyordu. Eyvah! Şimdi ne olacak? Balta oğlu Süleyman bey, hemen Beşiktaş'tan hareket eder. Fakat Bizans'a yardıma gelen gemiler çok büyük ve çok yüksektir. Rüzgar ve akıntı da Türk gemilerinin işini güçleştirir. Sultan Mehmet kıyıdan denizdeki olayları izlemektedir. Hadi Baltoğlu, canlan biraz! Hadi! Hadi! Durun sultanım, ne yapıyorsunuz? At denize girip o gemilere gidemezsiniz. Islandınız da ah Süleyman, ah Süleyman O da ne Bu rüzgarda ne Allah, ım. sen kendi ordunu zelil etmezsin Eğer tedbirde kusur etmezse Görmüyor musun Nala Latin ve Rum gemileri Halice doğru süzülüyor Yetiş Süleyman yetiş şunlara ah, ah. Çağırın şunu Baltoğlu bana gelsin Aslında Baltoğlu Süleyman ve arkadaşları Kahramanca savaşmış Üzerlerine düşeni yapmışlardı en küçük başarısızlığa dahi tahammülü olmayan Sultan Mehmet... ...Baltoğlu'nu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan almış... ...Yerine Çalıbeyoğlu Hamza Bey'i getirmişti. Bana göre Fatih dedem haklı. Neden? Küçük başarısızlıklar büyük moral bozuklukları doğurmaz mı? Herhalde bu deniz çatışmasını Bizanslılar da seyretmiştir. <gülüyor> Aferin benim akıllı oğluma. Güzel bir noktayı yakaladı. Evet, savaşta moral çok önemlidir. İstanbul kuşatması günler alır... Bir yandan top gülleleriyle surlarda gedik açılır. Öbür yandan Bizanslılar bu gedikleri onarırlar. Surlarda açılan gedikleri onarmak için galiba birçok binayı yıkıp taşlarını kullanmışlar. Evet kızım evet evet. Sonra da bunun vebalini Türklere yüklemek istemişler. Osmanlılar yakıp yıktı demişler. Neyse gelin biz gene o günlere gidelim. Sultanım. Öğrendiğimize göre Papa büyük bir Haçlı donanması hazırlarmış. Venedikler de bu donanmaya katılacaklarmış. Bu arada Macar kralı büyük bir orduyla karadan İstanbul üzerine yürümek üzereymiş. Ne tedbir düşünürsünüz Halil Paşa? Denizden Haçlı donanması karadan Haçlı ordusu üstümüze gelirse kuşatmayı bırakmak zorunda kalabiliriz. Derim ki üstünlük bizdeyken Bizans'ın barış teklifini kabul ederim. Bizans'ı Ağır vergiye bağlayalım. Bu kadar mı? Sence tedbir bu mudur lana? Bir de askerin durumu var sultanım. Ne durumu varmış askerin? Yeniçeri 40 günden fazla kalmak kanunumuz değildir. Bir şehir 40 günde düşmezse gayrı ondan vazgeçilir der. Korkarım ki bu yüzden büyük fitneler çıkar. Cenab-ı Hakk'ın eliyle bu şehri almak alnıma yazılmışsa... ...ben bunu silerek vebal altına giremem. Alınacak bir şehrin önünden kör nefsimi kurtarmak için geri çekilemem. Bana Akşemsettin'i çağırın. Hocam, bu işin sonunu önceden kim bilebilir? Gayibi ancak Allah bilir sultanım. Peki, bazı işlerin sonu önceden tahmin edilemez mi? Ancak kafirler Allah'tan ümit keserler hünkârım. Günler geçiyor hocam, fakat Bizans hala dayanıyor. Ve şimdi de ordumuz arasına fitne sokmaya çalıştığını hissediyorum. Korkma. Şehri alacaksın. <gülüyor> Dün gece rüyamda Hazreti Ebu ben Ensari'yi gördüm. Himmeti üzerimizden eksik olmasın. Dar bir yerde karanlıklar içinde çırpınıyor. Kurtarın beni diye haykırıyordu. Kan ter içinde uyandım. Galiba önce gidip Hazreti yattığı yerde kurtarmak icap ediyor. Evet. Şimdi önce Mihmandar Resulullah, Ebu el Ensari Hazretlerinin kabrini bulacağız. Sonra Haliç'te ne kadar düşman gemisi varsa yakacağız. Havan toplarını hazırlasınlar. Bizans'tan gelen elçileri de defedin gitsinler. Gayri bu cengin sonunu elçiler değil, akacak kanlar belli edecek. Sen der Lala, yeniçerilere haber sal. Böyle hayırlı bir gazadan bizi ölüm bile döndüremez. Hem unutmasınlar, padişah biziz. Akh zamanın evliyasından büyük bir zat. Onun keşfiyle Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin kabri bulunur. Kazılınca o kadar yıl geçtiği halde etlerinin çürümemiş olduğu görülür. Bu olay orada içinde taze bir moral ve iman rüzgarı estiri verir. Bir anda şehit olmak ülküsü dayanılmaz bir tutku haline verir. Yorgunluktan, bıkkınlıktan eser kalmaz. Sultanım, ne yaptık, ne ettikse Haliç ağzındaki zinciri kıramadık. ...çok iyi koruyorlar. Donanmamız muhakkak Halic'e girmeli. Ne pahasına olursa olsun... ...gemilerim Halic'e girecek. Divan toplansın. Şimdi beni iyi dinleyin. Burada vereceğim bütün emirlerin... ...tavizsiz yerine getirilmesini istiyorum. Herkese... Açık açık görevlerini belirtiyorum. Bu gece bütün gemilerimiz Halice girecek. Bu gece. Topçular Bizans'ın dikkatini diğer taraflara çeksin. Havan atışlarıyla düşman şaşırtılsın. Atışın nereden yapıldığını bilemesinler. Dolmabahçe, Maçka Deresi, Harbiye, Dolapdere ve Kasımpaşa güzergahında ne kadar ağaç varsa kesilecek. Yontulup yerlere döşenecek. Ne kadar yağımız varsa bu gece o tarafa aktarılsın. Arabacı, lağımcı ve baltacı bölükleriyle ne kadar asker gerekliyse sağlansın. Beşiklere bindirilecek gemiler öküz ve mandalarla çekilip kalaslar üzerinde kaydırılacak ve Kasımpaşa'da Halice indirilecek. Kaybedilecek zamanımız yok. Hadi Allah yardımcınız olsun. Zanos Paşa'm şehre hiç kimsenin girmesine ve çıkmasına izin verilmesin. Okçuların göz açtırmasınlar. Türk ordusunda o gece hiç kimse uyumadı. 200 bin insan tek bir kalp halinde çarpıyor Uyumadan, dinlenmeden Vardiyayı birbirlerine devrederek çalışıyordu Fatih'in buluşu olan Havan topları arada bir gürlüyor Karanlıklar içinde bir şimşek çakıyor Kızgın gülleler Halic'in serin sularına gömülüyordu Bu geze ne kadar karanlık böyle Karsı'ya baksana Bu da ne böyle Sanki Zafer sinliği yapıyorlar. Halit Sedya'nın bu güllelerin nereden geldiğini anlayabildin mi? Ses tepenin arkasından geliyor. Isık da oradan. Hedefi görmeden mi atıyorlar? Korkuyorum arkadaş. Baksana, baksana. Tepeden Haliç'e bir ısık seli akıyor sanki. İster misin yarın sabah bütün Osmanlı gemileri Halit'de olsun? Gemiler dağdan mı asacak yani? ...bilen gemilerden ilki Kasımpaşa'da denize indirilirken... ...sonuncu da Dolmabahçe'de kıza konulmuştu. Müthiş bir plan. Evet, evet. Sabahleyin gözlerini açan Bizanslılar neye uğradıklarını bilemediler. Bu arada Sultan Mehmet Haliç üzerine bir de köprü kurdurdu. Bir günde yapılan bu köprüde binden fazla duba ard arda dizildi. Üzerlerine demir çengellerle bağlanan kalaslar tutturuldu. Onların üzerine de döşeme tahtaları kaplandı... Çocuklar bu 380 metre uzunluğundaki köprüden yan yana beş asker geçebiliyordu. Evet esasen surların en zayıf yeri Haliç tarafıydı. Bu köprü de Fatih'in buluşuydu. Bunu biliyor musunuz? Galata'da bulunan Cenevezliler Osmanlı ile anlaşma yapmışlardı. Osmanlı'ya ihanet etmeyeceklerdi. Fakat Ceneviziler tarafından bir Venedikli gece sabotajla Haliç'teki Osmanlı gemilerini ve köprüyü yakma işini üstlendi. Ama Osmanlı istihbaratı bunu hemen öğrendi. Geliyorlar! Biraz daha yaklaşsınlar! Herkes ateşe hazır mı? Hazır! Yaklaşıyorlar! Ateş! Ateş! Allahu Ekber! Hainler cezalarını buldular! Fakat, dikkat edin! Rum ateşi yakmışlar! Köprüye bulaşmadan söndürün! Dikkat edin! ...bir gemiyle köprünün bir bölümü ateş aldıysa da... ...kısa zamanda söndürüldü. Tafi bizansın yaptığı işten haberin var mı? Niçin anlatmıyorsun? Ellerinde esir bulunan... ...260 kardeşimizi bugün... ...hisarlara çıkarıp boğazlamışlar. <gülüyor> Kale masgarlarına astıkları... ...kesik başları görmedin bize. Oh. Vay alçaklar! Ne oldu? Sen de tutamadın kendini. Ne? Çocuklar İstanbul... ...kolay kolay fethedilmemiş tabi. <gülüyor> Dahası var Sultan Mehmet... ...toplar, kuleler, gemiler ve neferlerle yürüttüğü taarruzu... ...yer altından tünel kazarak desteklemek ister. <gülüyor> tünel hendeklerin ve surların altından geçerek... ...şehrin içine doğru ilerlemeye başlar. Az daha İstanbul yerin altından fethediliyormuş biliyor musun? Bu da Sultan Mehmet'in yeni bir icadı mı? Tünel kazmışlar bre tünel! Bizimkiler kazma seslerini isitmeseler... bütün Türkler yer altından seyreye gireceklerimiz. aydevre Büyütüyorsun. Ben den söylemesi arkadaş. Bu Türkler mutis. Bir gün yerden bitti gibi Türk bittiğini görürsen satırma. Bizi keserler mi dersin? Kör kendinden pay bitirmiş bre. Bizimkiler o zavalli esirleri kestiler. Ama Türkler bize benzemez. Türkler insandır. Onlar insanı kim olursa olsun Allah'ın severek ozenerek yarattığı bir sanat eseri olarak görürler. Kıyamazlar. Karşıya baksana karşıya. Ah! Frenz Sultan Mehmed'in bir bulusu daha. Surlardan daha yüksek bir kule bu. Yerin altından, tepelerin arkasından... ...havadan, karadan, denizden... her taraftan saldırıyorlar. Muhtesem bir yürüyen kale. Su Türklere ayranım. Bunu başka senin yanında söyleme. Zindanı boylarsın. Bu yıkıntılar böyle laflamakla onarılmaz. Hadi, çalışalım. Ben bu sura yorulmak istemiyorum. Bizimkiler o kuleyi bu gece yakarlar. Türkler bir de su Rum ateşini tam anlayabilseler Bizans'ın en önemli savunma aracı Rum ateşiydi Bu ateş üzerine su atıldığı zaman daha da parlıyordu Nasıl yapıldığını da Bizanslılardan başka bilen yoktu Sultan Mehmet'in askerleri bu Rum ateşinden çok zarar gördü çocuklar Peki o kuleyi yakmışlar mı? Yakmışlar oğlum birçok asker şehit olmuş Bizimkilerin morali bozulmuştur Akşemsettin ve arkadaşları durmadan moral takviyesi yapıyorlarmış Fakat Bizans için için bitmekteymiş Getter bre! İmparatorumuz bizi gözden çıkardı ya Halisi olmayan bir şehri ne yapacak bilmem ki. Ben artık sevasmıyorum. Ama Türkler gelirse halimiz ne olacak? Be? Bu ücret ile ancak bu kadar çalışılır. O zaman Bizans halkı şehri parayla mı savunuyordu? Evet oğlum evet. Birçok Bizanslı para verilmezse surların onarımında... ...şehrin savunmasında çalışmayacaklarını bildirerek evine çekilmişti. Hey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Yüce imparatorumuz bundan böyle herkese yemek verecek. Yemeğiniz evinize de gönderilecekti. Fazla sevinme arkadaş. Önce Basbakan ile Baskomutan'ın arası düzelmedikse bu iş düzelmez. Bu da ne demek? Senin dünyadan haberin yok bre. Venedik ve Cenevizli askerlerin bize seni görmüyor musun? Baskomutan'ın Cenevizli olduğunu bilmiyor musun? Eee? Bunun ne zararı var? Katolikler Ortodokslara ayat hakkı tanımaz. Biz Bizanslı Türklerden kurtarsak ...onlar iskal edecek. Yani Latinler için çarpışmaya hiç niyetim yok benim rehim. Bu sırada Sultan Mehmet son defa imparatora teslim olmayı teklif eder. Fakat imparator çok gururludur. Sultan Mehmet barış yaparak atalarına uymak ve barışı devam ettirmek fikrinde ise bundan dolayı Tanrı'ya şükrederim. Şunu bilin ki Konstantiniyye'yi kuşatanların hiçbiri uzun süre saltanat süremedi. Hayatları da uzun olmadı. Sultan Mehmet şehrin teslimini değil ancak vergi isteyebilir. Macaristan'dan elçiler geldi hünkârım. Ne istiyorlermiş? Kuşatma kaldırılmadığı takdirde krallarının Bizans'a yardıma geleceğini... Ayrıca Avrupa'dan bir haçlı donanmasının yola çıktığını bildirdiler. Def edin gitsinler. Emredersiniz sultanım. Dur biraz. Buyurun padişahım. Cebali'ye söyle elçilere toplarımızı göstersin. Bilsinler ki Osmanlılar arkalarını açık bırakıp yıkamayacağı kaleleri kuşatmaya kalkmaz. Artık İstanbul için kurtuluş yoktur. Bütün alimleri, vezirleri, kumandanları çağır. Divan toplansın. Bazı paşalar kuşatmanın kaldırılmasını istiyor... Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Hüsrev gibi alimlerle Zanus Paşa gibi bazı paşalarsa Sultan Mehmed'in görüşünü destekliyordu. Sultan Mehmed bir Şahin gibiydi. 50 gündür aranızda gezdim, hepinize danıştım. Bugün sizi danışmak için değil, emir vermek için çağırdım. Birinci emrim şudur ki, bu andan itibaren hücum şekli değişmiştir. Yarın sabah bütün ordu istirahat edecektir. Akşam yer yer ateşler yakarak ertesi gün başlayacak olan amansız hücumu kutlayacaktır. Kuzu ve helva pişirilip askere ikram edilecektir. 2000 bin merdiven hazırlanacak. Donanma sabah ezanı okunmadan Haliç ve Marmara'dan ateşe başlayacak. Hücum her yerden, her koldan olacaktır. Şehir düşünceye kadar kimse ateşi kesmeyecektir. Barut için her türlü tedbir alınsın. Bunca zamandır hepimiz düşmanı yeterince tanıdık. Şehrin zayıf ve kuvvetli yerlerini öğrendik. Her bahadır dilediği gibi saldırsın. Hücum anında kumandan yok. Hepimiz birer nefer olacağız. Mehter takımı durmadan cenk ve zafer havaları çalacak. Ya biz ya şehir mahvolmadan mehter takımı durmayacaktır. Şimdi herkes görevinin başına dağılsın. İzin var mı sultanım? Bir hususu belirtmek istiyorum. Buyurun hocam. Sizi dinliyorum. Öbür gün Peygamber Efendimiz'in doğum günüdür. Yıl 857. Bütün işaretler tamam. Fethi mübiyin Allah'ın izniyle kesindir. Hiçbir kimsenin zerrece şüphesi olmasın. Hiçbir halde bıkkınlık, gevşeklik gösterilmesin. Allah ancak bize lütfettiği beşeri gücü sonuna kadar kullanırsak bize yardım edecektir. Şehitler, veliler, melek orduları bizimle birlikte savaşacaktır. Askerlerimiz bunu göreceklerdir. Dünyadaki bütün müminlerin duası da şu andan itibaren bizimledir. Allah bizimledir. Nasrum min Allah ve Fethun Karib. ...hislerdaki sessizlik bir seylere gebe sanki. Bugün... ...Ayasofya'da bir müzde verildi. Türkler... ...sehre girinceye kadar karsi koymayacağız. Çünkü tam o anda... ...gökten bir melek inip... ...Türk ordusunu mahvedecek. <gülüyor> Bu masalları bırak da disarıya bak. Mum donanması. Herkes bir ateş yakmış. Ne yapıyor bunlar? Eğlence yapıyorlar bile. Böyle eğlence mi olur be? Ayin yapıyorlar. Ma boşuna... Tanrı bize yardım edecekmiş. Nereden biliyorsun? Bu gece bütün kiliselerde ayin devam ediyor. Kralimiz de Ayasofya'daki ayine katildi biliyor musun? Saraba batırılmış ekmek yedi. Ve bırak bunları. imparatorun son sözünü hatırlasana. Eğer tavsiyelerime uyarsanız Allah'ın bize yolladığı cezadan belki kurtuluruz. Belki kurtulur musuz. İmparator kendisi de ilanmıyor ki. Tam gece yarısı Türk ordusunda bütün ateşler söndürüldü. İstanbul'un çevresini derin bir sessizlik, koyu bir karanlık kapladı. Sultan Mehmet beyaz bir Türkmen atına binmiş, son kez orduyu denetliyordu ve nasıl olduysa bir yağmur boşanı verdi. Şemseddin de beyazlar giyinmişti. Sultan Mehmet de birlikte iki nurdan hayalet gibiydiler. Güneşin ilk ışıkları belirmeden Sultan II. Mehmet orduçu ile beraber sabah namazını kıldı. Kısa ve özlü, fakat yüreği işleyen bir konuşma yaptı ve şafakla birlikte topçu ateşi başladı. Gazi dervişlerin tekbir sesleri mehter marşlarıyla karışıyor... ...askerlerle birlikte Bizans'ın surlarına çarpıyordu. Hücum dalgaları aralıksız dövdü Bizans'ı. Şehir kalın bir duman bulutu içinde kayboldu. Osmanlı ordusunda tam bir fazilet ve yiğitlik yarışı vardı. O nasıl sarılıştı surlara? Yani yel gibi mi desem, sel gibi mi desem... Hemen dibinde arkadaşları şehadet şerbeti içip düşerken Bir elinde pala bir elinde sancak ulu Hasan surlara tırmandı Üzerine taş yağıyor o aldırmıyordu Ateş yağıyor Ok yağıyor o gene aldırmıyordu Allah'ın izniyle kanker içi Vücuduna çarpan Ağır bir taşla sarsıldı Dizleri üzerine çöktü Bütün gücüyle sancağı sarıldı Ölecek ama sancak düşürmeyecekti Bütün gücüyle bağırdı Ha. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah Rey! Allahu Ekber! Ve böylece Konstantiniyye İstanbul olmuş. ...İstanbul ebediyen ezan seslerine kavuşmuş. İstanbul Türk olmuş. İstanbul Türk'ün, Müslüman Türk'ün eline geçmiş. Sultan II. Mehmet de Fatih Sultan Mehmet olmuş. Dükkemediğin bileği öpeceksin arkadaş. Su bak. Türkler bu kapının adını değiştirmişler. Bundan böyle bu kapıya top kapı denecekmiş. Baksana. Baksana. Bakamıyorum. Gözlerim kamasıyor. Keşke ben de şu anda Ayasofya'da olsaydım. Boşuna gayret bre. butun Bizans şimdi orada toplanıp gökten inecek yardımı bekliyor. Oysa gökten inen yardım iste karşımızda. Hiç süpem kalmadı ki Allah Osmanlı ile beraberdir. Gizler kime çiçek veriyor böyle? O aksakallı ünlü bilgin Aksemsettin. Onu padisas tanıyorlar. Bana çiçek vermeyin. Padişah ben değilim. Padişah şu, şu genç adam. Yeni Roma İmparatorumuz. Çok yasa. Verin, verin. Çiçekleri ona verin. Padişah benim ama beni yetiştiren odur. Bu çiçekler onun hakkıdır. Verin, ona verin. Görüyor musun? Kulakların istiyor mu? Evet. Yerlere kapanmanıza gerek yok. Kalkınız. Ben Sultan Mehmet. Hepinize söylüyorum ki... ...bu andan itibaren... Artık ne hayatınız ve ne de hürriyetiniz hususunda gazabımdan korkmayınız. Hey yaşasın! Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın! yaşasın! yaşasın! Fethedilen şehrin en büyük kilisesi hemen camiye çevrildi. Ve fetih ordusu ilk cuma namazını orada kıldı. Bu adalet ve merhamet ordusunun geleneğiydi. Ayasofya'da o gün cami olmakla şereflendirildi Ne güzel uydu değil mi baba? <gülüyor> evet kızım evet Fatih Ayasofya'nın kapısına varınca şükür secdesi eder Sonra içeri girip iki rekat şükür namazı kılar Bu sırada Ayasofya'da ilk ezan okunur işte Şimdi neden okunuyor? Galiba Haçlı dünyası Bizans'ı yeniden kurmak Türkleri Avrupa'dan ve Anadolu'dan atmak için elinden geleni ardına koymamış ee, Aynı düşünce bugün de vardır yavrum Rabbim bize akıl fikir versin de... ...bizi gerçek Müslüman, gerçekten insan etsin de... ...gerçekleri göstersin. Amin. Fethin ertesi günü her yerde Fatih'in fermanı okunur. Anımız, Sultanımız... ...Fatih Sultan Mehmet Hanım fermanıdır. Duyduk, duymadık demeyin. Osmanlı Hakan'ı... ...saklanan halkın... ...hiçbir şeyden korkmadan meydana çıkmasını... ...canlarının... ...mallarının... ...ırzlarının ve namuslarının güven altında bulunduğunu... ...hiç kimsenin din ve mezhep hürriyetine... ...gelenek ve göreneğine dokunulmayacağını bildirmektedir. Ya Südre! Dediğime geldin mi arkadaş? Hayda geçmiş olsun. İnsan olmanın tadını artık tadabilirsin. Kendimi bir kus kadar hafif hissediyorum. Galiba gerçek kurtarıcı melek... ...Fatih Sultan Mehmet'imiz... Fatih Sultan Mehmet zamanın patriğine, Osmanlı vezirlerine denk bir rütbeyle ödüllendirmiş. Olağanüstü bir saygınlık kazandırmıştı çocuklar. Bugünkü bu Fener Patrikhanesi o günden beri görevini sürdürmektedir. Ha, ee, Bakın aklıma ne geldi. Fetih'ten sonra Fatih İstanbul'u gezerken derinden gelen bir inilti işitir. Ah, ah, ah. Şu inleyen adamı bana getirin. Ah. Hemen hünkârım. İşte hünkârım bir keşiş. Zavallıya işkence etmişler. Bu ne haldir? Size niçin işkence ettiler? Kim yaptı bunu? <Gülüyor> Şevketlüm. Masara başlayınca imparator bu fakiri huzuruna çağırdı. Şehri Türkler alacaklar mı diye sordu. Fakir de samimiyetle gördüklerime okuduklarıma dayanarak maalesef evet alacaklar dedim. ...beni bu doğru sözümden ötürü hapsetti. İşkence yaptırdı. Fakat... ...işte siz şehri aldınız... ...ben doğruyu söyledim. Peki... ...bir soru da ben sorayım. Bu İstanbul bizim elimizden çıkacak mı? Bilmem ki nasıl desem. Bu güzel şehrin düşmanı çoktur. Bizans'ın bu şehirden vazgeçeceğini hiç zannetmeyin. Fakat... ...bu hale bakarak... ...şehrin uzun zaman sizin elinizde kalacağını söyleyebilirim. Ne zaman ki... ...ne zaman ki sizin aranızda da fesat, bozgunculuk artar. Şahsi menfaat ön planda düşünülmeye başlanır. Elimdeki malı, mülkü yabancılara satanlar çoğalır. Ve yabancılardan medet umanlar artar. O zaman İstanbul sizin elinizden de çıkabilir. Dilerim Allah'tan ki bunu yapanlar Allah'ın kahru gazabına uğrasınlar. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet fetihten sonra şehri gezer, inceler ve yeniden imarı için emir verir. Bu arada çocuklar ilk iş olarak ilim hayatını hareketlendirir. Sekiz kiliseyi medrese haline getirir. Zeyrek ve Ayasofya medreselerini açar. Fatih Camii ile birlikte Seman Medreselerini yaptırır ve bu medresede kendisine bir oda verilmesini ister. Sultanım, müderrisler derler ki bu medresede odası bulunanlar imtihan kazanmış, belirli bir ilim seviyesini ispat etmiş olan dânişmentlerdir. Eğer padişahımız gerçekten bir oda istiyorsa imtihan ederiz. Başarılı olursa kendisine bir oda elbette tahsis edilir. Aa, fakat babaanne Fatih'a öyle istediğini yapmaz mı? <gülüyor> yapmaz oğlum yapamaz yavrum. Zamanın bilginleri Fatih çetin bir imtihandan geçirirler. Kazanır. Ancak öylece bir oda verirler. O oda yıllarca Fatih Camii yanındaki medresede Fatih Sultan Mehmed'in anısına muhafaza edilmiştir. Aslında Fatih de birçok konularda bilgindi değil mi babaanne? Hı -hı. Daha küçüklüğünden itibaren birçok ilmi öğrenmişti. Zamanın en ünlü hocalarından ders almıştı. İmtisali cahidü fillah oluptur niyetüm... ...dini İslam'ın mücerret gayretidür gayretim. Fazlı hakkı himmeti cündü ricalillahla... ...ehli küfrü sert eser kahreylemektir niyetim. Babaanne okuduğun şiir ne kadar güzel. E, fakat manasını pek anlayamadım. E tabi. Fatih Sultan Mehmed'in şiiri kızım. Biliyor musun Fatih aynı zamanda bir şairdi. Avni mahlasıyla... Yani imzasıyla şiirler yazardı. Fatih bu güzel şiirinde şöyle diyor çocuklar. Niyetim Allah'ın cihad dediğiniz emrini yerine getirmek. Gayretim de İslam dini içindir. Allah'ın fazlı ve Allah dostlarının himmet ve yardımlarıyla küfür ehlini tamamen ortadan kaldırmak niyetindeyim. İstinadgahım e, yani dayanağım bütün peygamberler ve evliya Allah'tır. Bu zafer olmama Allah'ın lütfundan bekliyorum. Ne güzel manası varmış Fatih dediğimiz ne güzel söylemiş babaanne Çocuklar Bizans tarihçilerinin de belirttiğine göre Fatih Kelam ve matematikte devrinin en büyük otoritelerinden biriydi Balistik alanındaki keşifleri ortaçağın surlarını yıkmıştır Çağ kapatıp çağ açmak öyle kolay bir iş değildir Öyle değil mi çocuklar Babaanne Buyur yavrum Fatih Sultan Mehmet İstanbul'dan başka bir yeri fethetmedi mi? Etmez mi oğlum etmez mi İstanbul'un fethinden sonra bazı Ege adaları elçi gönderilerek Osmanlı yönetimine bağlandı. Birçok yabancı devlet Türk ordusunun gücü karşısında başıydı. Osmanlı devletine vergi vermeyi kabul edip barış anlaşması yaptı. Venedik barış anlaşmasıyla papalığın ittifakından koparıldı. Osmanlılar sadece savaş alanında değil, diplomaside de becerikli ve güçlüymüşler. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda çok büyük bir siyasetçiymiş. Babaanne, Hı. şunu merak ediyorum. Acaba papalık çağımızda... ...Türklere karşı sürdürdüğü kutsal savaşından vazgeçmiş midir? Ah, kalplerde gizli olanı ancak Allah bilir. Fakat uyanık bulunmak gerekir. Çünkü Cenab-ı Hak, Yahudi ve Hristiyanlar... ...sen onların dininden olmadıkça asla senden razı olmazlar buyuruyor. E, artık bundan ötesini sen anla. Anladım babaanne. Keşke herkes anlayabilse. Çocuklar, Fatih Sultan Mehmet Trabzon'un fethine giderken... Koyunlu Uzun Hasan, Sare Hatun'a elçi gönderip... ...Fatih'i bu seferden vazgeçirmek ister. Parti Trabzon üzerine yürürken... ...onu da yanına alır. Yollar sarp, mihnetlidir. Asker çok zorlanmaktadır. Bir ara Sarı Hatun padişaha yaklaşır ve der ki... ...hey oğul... ...bu Trabzon'a bunca zahmet nedendir? Ey ana... ...bu zahmet din yolundadır. Çünkü bizim elimizde... ...İslam kılıcı vardır. Eğer bu zahmete katlanmazsak... ...bize gazi demek... ...yalan olur. Çocuklar İstanbul'un fethinden sonra dönemin önemli olaylarını yıl yıl sayacak olursak 1454'te Sırbistan'a Türk hakimiyeti kabul ettiriliyor. 1455 Arnavutluk'ta Berat Zaferi 1456 Enez'deki Ceneviz Beyliği ile yönetimindeki adalar fethediliyor ve Belgrad kuşatılıyor. 1458'de Atina'nın fethi, 1459'da Akşemsettin vefat ediyor ve Cem Sultan doğuyor. Aynı yıl Sırbistan bir Türk vilayeti haline geliyor. 1460 Güney Mora despotlukları Osmanlı sınırları içine alınıyor. Ve 1461 Karadeniz Seferi, Amasra'nın fethi, Çandaroğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne katılması ve Trabzon'un fethi. 1462 Birinci Bosna Seferi. ...Eflak Prensliğinin vergiye bağlanması ve Midilli'nin fethi. Bu Fatih Sultan Mehmet hiç dinlenmemiş mi babaanne? <gülüyor> Onlar cennet karşılığında canlarını ve mallarını Allah'a satmışlardı. Dinlenmeyi de kabre bırakmışlardı yavrum. Çocuklar daha sayayım mı yoksa bırakayım mı? Hı? Ya say babaanne ne olur say. <gülüyor> peki, peki, peki. Evet, e, 1462 yılını söylemiştik değil mi? Evet, e, 1463 2. Bosna Seferi. Her sektikalığının Osmanlı Devleti'ne bağlanması ve 16 yıl sürecek olan Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması. 1464 3. Bosna Seferi. 1466 Karaman Beyliği tarihe karışıyor bu 1466'da ve 1. Arnavutluk Seferi yapılıyor. 1468 Akçahisar kuşatılıyor. 1470 Eriboz Adası fethediliyor ve Yavuz Sultan Selim doğuyor. Yavuz Sultan Selim Fatih'in oğlu mu? Hmm. Oğlu değil torunu 2. Bayezid'in oğlu. Affedersin bir an karıştırdım da... Sonra, sonra çocuklar... 1471 Aleyiye Beyliği'nin zaptı... 1472 Silifke Bölgesi'nin işgali... ...ve kır elinde Akkoyunluların bozulması... 1473 Otlukbeli Zaferi, galiba ooo, 11 Ağustos'ta kazanılmıştı, evet 11 Ağustos'ta. 1474 İşkodra'nın kuşatılması, 1475 Karadeniz'in bir Türk gölü haline getirilmesi, Kırım Hanlığı'nın Osmanlı'ya bağlanması, 1476 Boğdan Üzerine Sefer ve Akdere Zaferi, 1477 İnebahtı'nın kuşatılması, 1478 Akçahisar alınıyor, 1479 Kafkasya'da ilk fetihler, 1480 İtalya seferi, Otranto'nun fethi ve Rodos kuşatması. Ve çocuklar sene 1481. Osmanlı ordusu yeni bir sefer için yola çıkmış. Fakat hangi istikamete gideceğini Fatih'ten başkası bilmiyor. Yedinci Osmanlı padişahı Fatih Gebze'de hastalanıyor. Sadrazamını yanına çağırıyor ve muhtemelen şu vasiyetini yapıyor. Fani gibi ben de ölümü tadacağım Acım çok büyük Istırabım var Doktorlarım bana niçin kıydılar bilemiyorum 49 senelik ömrüm Safha safha gözümün önüne geliyor Hayatım boyu Allah'ın emirlerinden dışarı çıkmadım Allah'ın rızasını kazanmak Tek gayem oldu Kafirlerin hiçbiri sözlerinde durmadılar ...savaşlarımızın çoğu bu yüzden oldu. İstanbul'u fethettim. Fakat... ...Şeyhim Akşemseddin'le... ...bir gece beraberce yapmış olduğumuz... ...zikrin lezzetine... ...dünyaları bile değişmem. Şeyh'im bizim verseydi... ...zikri tercih eder... ...padişahlığı bırakırdım. Bazı şeyh efendiler... ...İstanbul'u almamıza karşı çıktılar. Onlar... İstanbul'un içten fethedileceğini Yani halkının Müslüman olarak teslim olacağını Söylediler Fakat huzurunda titrediğim Hocam ve Şeyhim Akşemseddin O fethin Mehdi Aleyhisselam zamanında Olacağını buyurunca fetihte tereddüdüm kalmadı Ve fetih müesser oldu İslam'ın birliği Müslümanların tek vücud olmaları Ve insanların Zulümden uzak, rahat içinde yaşamaları en büyük arzum olmuştur. Binlerce kişinin yok yere ölümlerine sebep olan oğlum bile olsa onu öldürtmekte tereddüt göstermem. Allah'ın nizamını bozanlar kim olursa olsun benim düşmanımdır. Oğlum Bayezid'i çağır. Bu sözleri ona da söylemek isterdim. Eğer yetişemezse sen söyle vakıflarımı korusun camilerime baksın camilerimi cami olmaktan zinhar çıkarmasın hastane ve imaretlerim yaşatılsın fakirler doyurulsun hepinizi Allah'a emanet ediyorum Osmanlı yayın evi sundu Fatih ve İstanbul'un fethi